rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Son Veda Son Hac Lbeyik, Allahümme lbeyik, lbeyik la Şerik lak, lbeyik. İnnal Hânda ve Nâmete lak ve Mülk la Şerik lak. Mahşeri kalabalığın aynı sevinç ve aynı heyecanla dillerinden itaat ve teslimiyetin çadısı yükseliyor ve dalga dalga tüm medineye yayılıyordu. Efendimizin haç çağrısını duyan herkes, Arap Yarımadası'nın dört bir tarafından bu davete icabet etmek üzere Medine'ye akın ediyordu. İslam bir taraftan ülkeleri kıtaları aşarak yayılırken, diğer taraftan gönüllere adeta taht kurmuştu. Arabistan baştan başa Müslüman olmuş, İslam hakimiyetine girmişti. Müminler aşkla, muhabbetle bağlı oldukları dinlerinin bu emrini de yerine getirmenin heyecanı içerisindeydiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısının ulaştığı Arap beldelerinden binlerce Müslüman Medine'deydi. Göz alabildiğince uzanan Müslüman yürekler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hac edebilmenin heyecanı içerisindeydiler. Yüz binin üzerinde Müslüman toplanmıştı. Hepsi tek inanç ve tek yürek olmuş, Efendimizin ilk ve son haccının menasikine kulak vermişlerdi. Onlara neler yapmaları gerektiğini yola çıkmadan önce, kısaca anlattı Hazreti Peygamber. Tarih, büyük bir olaya tanıklık ediyordu. Yüz bin aşkın Müslüman tanıklık ediyordu. Medine, Bedir, Uhud, Hendek, tanıklık ediyordu. Gökte melekler, yerde insanlar tanıklık ediyordu. Allahu Azimuş Şan, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem tanıklık ediyordu. Çok değil. 10 yıl önce Arap Yarımadası'ndaki pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği bir manzara vardı. Allah Resulü tüm varlığını adadığı davasının ulaştığı başarıdan dolayı Rabbine şükrediyordu Onun ashabıyla birlikte verdiği büyük mücadele Yüce Allah'ın yardımıyla bu noktaya gelmişti Her geçen gün büyüyen ve kuvvetlenen İslam dini Bugün ulaştığı müthiş gücünü dosta düşmana gösteriyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir faniye nasip olmayacak bir topluluk meydana getirmişti hiç kimseye nasip olmayacak sevgiye, saygınlığa ve itibara sahipti. On binlerce mümin, onun tek bir sözüyle mallarını, canlarını, her şeylerini fedaya hazır, etrafında pervane olmuşlardı. Ama o, Allah'ın Resulü olduğu gibi, onun kulu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Çıktığı bu mübarek yolculuğun selameti için, tüm vakar ve tevazusuyla Rabbine şöyle yalvardı. Ey Allah'ım! Bunu bana içinde riyâ ve süm'a, gösteriş ve şöhret bulunmayan, mebrur ve makbul bir hacı kıl. zülh gelmişlerdi. Orada ihrama girip iki rekat namaz kıldılar ve telbiye başladı. Buyur Allah'ım buyur! ''Buyur, senin ortağın yoktur, buyur. Övgü ve nimetle mülk senindir. Ortağın yoktur, buyur Allah'ım.'' Daha sonra ashabına dönerek şöyle buyurdu alemlerin sultanı, ''Sizden kim hac ve umreye niyet etmek isterse bunu yapsın.'' Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyan müminler, telbiye sesleriyle yerleri gökleri doldurdular. Bu, sevgilinin sevgilisinden gelen çağrıydı. Alemlerin Rabbinden gelen çağrıydı bu. Onlar da bu davete tüm benlikleriyle ram oldular. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا le لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ Lekowel mülk, laşerik elek. Yeryüzünde kainatın sahibine inanan bir avuç topluluk, şimdi göz alabildiğine ufuklara uzanıyordu. Hem de onun emrini tüm kainata haykırarak ve yücelterek ilerliyorlardı. Yol boyunca Rablerini tesbih ettiler, hamd ettiler, zikrettiler. Efendimizin imamlığında namaz kıldılar. Nihayet Beytullah'a ulaşmışlardı. Beytullah haşiyet dolu bir tevazuyla karşıladı onları. Artık şirkin ve küfrün hükmü son bulmuştu. Yüzyıllardır süren hasret Lebbeyk nidalarıyla vuslata eriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ı görünce ellerini kaldırdı ve Ey Allah'ım! Bu beytinin şerefini, azametini, keremini ve heybetini arttır. Ona hac ve umre ile tazimde bulunanların da şereflerini, keremlerini, heybetlerini, tazimlerini ve iyiliklerini arttır diyerek dua etti. Ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omuzunun üzerine atmış ve sağ kolunu açmış olduğu halde Mescid-i Haram'a girip, Hacer-i vardı ve onu istilam etti. Bu esnada gözleri yaşlat doldu. Hacer-i öptü, ellerini onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü. Allah'ın sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, peygamberlerinin sünnetine ittiba ederek başlıyorum, diyerek Hacer-i Esved köşesinden tavafa başladı. Rükni i Yemani ve Hacer-i Esved hizasına geldikçe, Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayetini okumaktaydı Varlık nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tavafın bu bölümünü tamamlayınca, Hacer-i Esved'i öptü. Ellerini onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü bundan sonra insanların arasından güçlükle gelip Makam-ı İbrahim'e ulaştı. Makam-ı İbrahim'i kendisiyle Beytullah arasına alarak iki rekat namaz kıldı. Safa ve Merve tepeleri arasında sahi yaparken bir taraftan da Rabbini şu kutlu kelimelerle yüceltiyordu. Bir olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun eşi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd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 Safa'dan Merve Tepesi'ne doğru yürüyerek indi. Allah Resulü Sa'i Vadisi'nin ortasına gelince yürüyüşünü hızlandırıyor, burayı geçince tabi yürüyüşüne dönüyordu. Bu esnada dilinden şu dualar dökülüyordu. Ya Rab! Beni bağışla ve bana rahmet et. En aziz, en kerim olan sensin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Merve tepesine vardığında Safa'da yaptıklarını aynen tekrarladı. Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelerek sayı Merve'de tamamladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dört gün kaldı. Beşinci gün Tevriye günü Beytullah'a tavaf ettikten sonra devesine bindi. Mina'ya varıp öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını orada kıldı. Güneş doğuncaya kadar bekledi. Zilhiccenin dokuzunda sabahleyin Arafat'a doğru hareket etti. Mina'dan Arafat'a varıncaya kadar telbiye getirmeye devam etti. İnsanın yeryüzü serüveninin başladığı yere doğru ilerliyorlardı. Hazreti Adem ve Hz. Havva'nın cennetten indikleri yerde Arafat. Orada tevbe etmiş, orada Rablerine yalvarmışlardı. Dökülen yaşlar ve getirilen nedametler orada kabul olmuştu. Düştüğü yerden dirilmişti insanlık ve Arafat'ta rahmete ermişti. İlk tevbe orada yapılmış, ilk günah orada bağışlanmıştı. İşte cebeli rahme olmuştu bu kutlu da. Müminler yine Affa ve mağfirete Arafat'a gidiyorlardı. Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün.